Merhaba, Bir Söz Küçüğüm programına daha hoş geldiniz. Ben Gülce ve ben Selen. Bu hafta yapımcılar olarak sizlerle beraberiz. Bu hafta konuğumuza telefon ile bağlanacağız. Konuğumuz Ankara'dan çocukların gündemi girişiminden Sedat Yağcıoğlu. Merhaba, öncelikle bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhabalar, ben Sedat Yağcıoğlu. Son 5-6 yıldır çocuk hakları alanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışıyorum. Ayrıca psikologum. Şubat 2008 tarihi itibariyle çocuk hakları alanında çalışan çeşitli gençlerle bir araya gelerek çocukların gündemi girişimini kurduk. Peki şimdi de çocukların gündemi girişimini tanıyalım. Bu girişimin kuruluş amacı nedir? Bu fikri nasıl buldunuz? Tabii ki aslında çocukların gündemi girişimi fikrini doğuran kişiler olarak yıllardır çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çocuk hakları alanında çalışmalar yürütüyoruz. Fakat çocuk hakları alanında yürütülen çalışmalarda özellikle çocuğun katılım hakkını temel alan yani çocukların görüşlerini duyurmaları ve seslerini daha yüksek çıkarmalarını temel alan çalışmaların azlığından rahatsız olduğumuz için nasıl olur çocukların düşüncelerine çocukların görüşlerine daha fazla yer açarız sorusuna cevap olması amacı bir araya geldik. Şubat 2008 ayında yaptığımız ilk toplantıdan sonra aslında hızlıca eylem planımıza ve çalışmalarımıza başladık diyebilirim. E, bu girişim kimlerden oluşuyor? Kaç kişis kişisiniz? E, girişimin çekirdek kadrosu temel olarak 10 kişiden oluşuyor. E, ve çeşitli alanda uzman, psikolog, e, sosyal çalışmacı e, gibi kişilerle birlikte halen üniversitelerde e, çeşitli bölümlerde okuyan öğrencilerden oluşuyor. Peki çocukların gündemi girişimi ne gibi çalışmalar yürütmektedir? Daha önce yaptıklarınız ve şu an neler yaptığınızı öğrenebilir miyiz? Tabii ki. İlk olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ilgili özet bilgiler vererek başlayabilirim. İlk çalışmamız Şubat döneminde... Ankara'da yer alan Çocuk Ergen Danışma Dayanışma Merkezi'nde çocukların acaba medya hakkında düşündüklerini sorgulamak amacıyla yaptığımız bir çalışma vardı. Bu çalışmada temel sorumuz çocukların nasıl bir gazete arzuladığını cevaplamaktı. Bundan sonra bunu takiben 20 Nisan döneminde dünyada tek çocuk bayramı diyerek kutladığımız 20 Nisan döneminde acaba çocukların bu aralar düşündükleri neler var sorusu üzerinden tekrar gündeme gelen bir çalışma yaptık. Çalışmada Türkiye'deki 9 ildeki yaklaşık 350 çocukla bir araya gelerek çocuklara çeşitli sorular yönlendirdik. Bu sorulara kısaca değinecek olursak bu aralar düşündükleri neler var, onları mutlu eden neler var, haberleri takip ediyorlar mı, takip ettikleri haberler hakkında neler düşünüyorlar, gelecekle ilgili neler düşünüyorlar gibi çocukların fikirlerini ortaya çıkarmaya çalıştık. Ve daha sonra bu çalışmayı kamuoyuyla paylaşarak çeşitli basın kuruluşları aracılığıyla gündemde yer almasını sağlamaya çalıştık. Özetleyerek devam edeyim mi? Siz bilirsiniz. Tabii ki. Bundan sonraki çalışmamız çeşitli çocuk hakları ihlallerine yönelik basın açıklamalarımız oldu. İlki 19 Mayıs Gençlik Atatürk Amma ve Spor Bayramı'nda özellikle gençlerin nasıl bir 19 Mayıs bayramını hak ettikleriyle ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Hı hı. Bununla birlikte yine özel bir... Çocuk bezi firmasının kullandığı militarist öğeler aslında çocukların savaştan uzak ve barış içinde yaşamaları gerekliliği ilkesine ters bulduğumuz için bununla ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Bununla birlikte bu seneki eylem planımız içinde de gerçekleştirmeyi planladığımız çeşitli çalışmalarımız var. Size anlatırken merak ettim. Bu çalışmalar içinde ya da girişimin üyesi olarak çocuklar yer alabiliyor mu? Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Tabii ki aslında bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü özellikle girişimimizin kuruluş amacında yaptığımız bütün çalışmaların planlanma, sürdürülme ve daha sonra değerlendirme aşamalarının her birine çocukların da olmasını sağlamak. Yani sizin de sorunuzda aslında tam da öğrenmek istediğiniz gibi evet bu çalışmaların hemen her aşamasında çocuklar bulunuyor Çocukların nasıl bir gazete istediği çalışmamızda özellikle çalışmanın içeriğini oluşturmada ve daha sonra çalışmanın sürdürülmesinde ve son olarak değerlendirilmesinde çocuklar aktif olarak yer aldı. Çocukların gündeminde ne var çalışması aslında tam da çocukların fikirlerini öğrenme konusunda aslında kendilerinin de araştırma yapabileceği, Sadece çocuk hakları alanında uzmanlaşmış kişilerin değil, kendilerinin merkezde yer alarak araştırmalar yürütebileceği fikrine dayanarak yaptığımız 9 yıldaki çalışmalarda da çocuklar merkezde yer aldılar. Peki, geçen yıl 23 Nisan'a yaklaşırken sizin yaptığınız çocukların gündemiyle ilgili haberleri incelerken bir çocuk olarak çok keyif aldım. Bu çalışma ile ilgili daha detaylı bilgi verir misiniz? Tabii ki bu çalışma söylediğim gibi özellikle 23 Nisan dönemi çocuklar için çok çok önemli bir dönem. Ama bu dönemde maalesef bize göre çocukların çok da fikirleri alınmıyor. Onun yerine sadece çocuklar çeşitli kutlamalar içinde yer alabiliyor. Biz ise bu dönemde özellikle çocukların nasıl düşüncelere sahip olduklarını tüm toplumla paylaşmak istedik. Yaklaşık bir ay içinde bu çalışma gerçekleştirildi. 23 Nisan'dan önceki bir ay içinde yani Mart ortalarında başladı çalışmamız. Ve 23 Nisan haftasına kadar 9 ilde 350 çocukla yüz yüze görüşme yapılarak ve sorulan 8 soru çocuklara yüz yüze sorularak ve cevapları not edilerek elde edildi. Elde edilen cevaplarda özellikle çocuklardan gelen ifadelerde anlam bütünlüğü olmadığı sürece hiçbir değişiklik ve düzeltme yapılmadı. Çünkü amacımız çocuklar her nasıl ve neyi söylüyorsa aynen yansıtmak. Ve çok kısa bir özetle aslında çocukların sorulara verdikleri örnek cümlelerden şu gibi temel fikirlere ulaştık. Çocukların gündemi kimi noktalarda yetişkinlerle aynı ama kimi noktalarsa kendilerine has gündemleri var. Tam da bu yüzden çocuklarla ilgili yapılacak çalışmalarda ilk önce onların düşüncelerini almanın çok önemli olduğu kararına vardık. Bununla birlikte çocuklar gerçekten büyük ölçüde haberleri takip ediyorlar. Ve haberlerle ilgili kendilerinin de yapabileceği yorumlar var. Ee, çocuklar Türkiye'de toplumsal olarak hangi gündem söz konusu ve bu gündemlerde neler yaşanıyor bunları da çok yakından takip ediyorlar hı hı. Ee, bu iki sorunun cevabına baktığımızda ise şunu ortaya koymaya çalışıyoruz Türkiye'de e, üretilmeye çalışılan çocuk politikasında çocukların sözlerine muhakkak ulaşılmalı çocukların görüşleri aldıktan sonra çocuk politikası oluşturulmalı çünkü onlar zaten aslında bir politika yaratıyorlar günlük hayatlarında son olarak e, kısaca yine büyüklerin ilgilendiği konularla da kimi zaman çok aşırı neşir olduklarını görüyoruz ve bütün bu görüşleri topladıktan sonra tek bir özet bir şey söylüyoruz aslında çocukların düşünceleri yetişkinlerden çok farklı çok özel ve bunun içinde çok özel bir değeri hak ediyor. Peki bir şey soracağım neden çocuklar sizce büyüklerin söyledikleriyle aynı şeyleri düşünüyor olabilirler? Bu çok güzel bir soru bunun aslında birçok etmenden kaynaklanıyor olabilir bu konu. Ee, i̇lk olarak bakarsak e, birçok ailede e, ailenin reisi diyebileceğimiz baba ve anne vardır ve çocuklar yetiştirilme tarzında babaları ve annelerinin görüşlerini e, çok da sorgulamadan doğru olarak kabul ederler. Bu onların düşüncelerinden etkilenmelerine yol açabilir. Bunun dışında aile dışında çocukların e, en sık bulunduğu ortamlar eğitim aldıkları okullar. Eğitim aldıkları okullarda da aslında Öğretmenlerin ve eğitim sisteminin çocuklara verdiği bilgiler çocukların kendi düşüncelerini sorgulamalarından çok onlara öğretilenleri doğru olarak kabul etmekten geçiyor. Özellikle bu iki sebepten dolayı çocuklar büyüklerin düşüncelerinden etkileniyor olabilirler diye düşünüyoruz. Peki bu doğru bir şey mi? Aslında ikiye ayırarak cevap verebiliriz. Kimi yerlerde çocuk... Yetişkinlerle aynı düşüncelere sahip olabilirler çünkü yetişkinler edindikleri deneyimlerden bazı durumlarda tabii ki doğru bilgilere sahiptirler ve bunları çocuklarla paylaşmaları çok doğru. Ama bu e, baskıcı ve çocukların görüşlerinin alınmadığı bir şekilde büründüğü zaman e, biz yanlış diyoruz. Çünkü özellikle çocukların gündeminde ne var araştırmamızda da ortaya çıktığı gibi e, çocuklar bazen büyüklerinden farklı düşünmek istiyorlar. Hatta farklı düşünüyorlar. E, büyüklerin onlardan yapmaları istedikleri şeylerden daha farklı şeyler yapmak istiyorlar. E, dolayısıyla aslında e, büyüklerin etkisini... E, Sadece onların deneyiminden faydalanabilme düzeyine indirip çocukların kendi düşüncelerini oluşturmaları ve bu düşüncelerini ifade edebilmeleri bir zemin sağlamalıyız. Şimdi kısa bir ara verelim ve sizin için seçtiğimiz parçayı dinleyelim. Um, I'm hard. I think I need some... Oh, I need some salt. here. Slip some butter Evet, keyifli bir müzik arasının ardından Selen ve Gülce tekrar karşınızda. Ee, biz din, e, dinleyicilerimizle de bu çalışmada çocukların verdiği yanıtlardan birkaç tanesini daha paylaşmak istiyoruz. Sizin de az önce örnek verdiğimiz gibi. E, mesela... İlk olarak son bir haftada hayatındaki en önemli olayı söyler misin diye sormuşsunuz. Evet. Son bir haftada en iyi arkadaşımı buldum diye bir yanıt gelmiş size. Hı hı. Ve büyüklerin bu aralar ne gibi konularla ilgileniyor? Bunlar seni nasıl etkiliyor diye bir soru varmış. 12 yaşındaki bir çocuk, babam bu aralar müşteri tıraş et, müşterileri tıraş ettiği için bu benim derslerimi etkiliyor. Bu, ders, bu ben ders yaparken babamın işi bittikten sonra beni çağırıp orayı temizlet, temizletmesi benim ders yapmamı engelliyor diye bir şey gelmiş. Evet. Şu an en çok ne yapmak istiyorsun diye sorulduğunda büyük bir alet yapıp dünyadaki bütün sorunları çözmek istiyorum denmiş. Bu aralar sık sık düşündüğün neler var diye bir şey sorulmuş. 11 yaşındaki bir çocuk, bu aralar öncelikle aşk meselelerini düşünüyorum. Canım çok sıkılıyor, hiç kitabım kalmadı. Almak istiyorum ama babam benim kitaplarımı oku diyor. Aslında bana ağır değil ama can sıkıcı. 335 sayfalık romanımı yeni bitirdim demiş bir tane çocuk. E, haberleri takip ediyor musun? Ne tür haberler ilgini çekiyor? E, evet takip ediyorum. Benim ilgimi gazetedeki köşe yazıları çekiyor diye çok akıllıca bir cevap verilmiş bence. <gülüyor> e, sonra son zamanlarda seni mutlu eden neler var diye bir soru sorulmuş. 11 yaşındaki yeniden bir çocuk. Son zamanlarda ben internet paramı biriktirdim diye çok seviniyorum diye bir, sor, e, bir cevap vermiş ve e, sence gelecek yıl neler olacak dendiğinde de 10 yaşındaki bir arkadaşımız diyeyim. E, herkes da, herkes daha da yaşlanacak demiş. Son olarak da son zamanlarda seni üzen neler var diye bir soru sorulmuş. E, 12 yaşındaki bir çocukla kumbaramda fazla param birikmiyor diye bir cevap söylemiş. Gerçekten komik cevaplar verilmiş sorularınıza. Ee, evet programımıza devam edelim kaldığımız yerden. Çocuklardan gelen bu yanıtlar sizce büyüklerin gündeminde bir şeyleri değiştirebilir mi? Ee, evet aslında... Temel amacımız galiba bu çalışmayı yapmakta da tam da sizin belirttiğiniz gibi çocuklardan aldığımız yanıtlarla ilgili belli çalışmalar üretmek. Bu aslında uzun hedefli olarak düşündüğümüz bir çalışmanın ön çalışması olarak değerlendirilebilir. Amaç Türkiye'de toplumsal olarak bir çocuk hareketi yaratmak ve çocukların gündemlerinde neye ihtiyaçları varsa bununla ilgili bir politika üretmek. Bunun için... Çocukların özellikle sizin de belirttiğiniz örneklerde verdikleri cevaplar çok çarpıcı, çok çekici. Baktığınızda bir para sorunu var. Tabii ki toplumsal olarak yaşadığımız maddi sıkıntılar çocukların hayatına da yansıyor. Bununla birlikte eğitimde yaşadıkları problemlerle ilgili çocukların anlatmaya çalıştığı, ...hayatlarında yaşadıkları olaylar var, e, ailelerin kendileri üzerindeki etkisiyle ilgili e, anlattıkları e, olaylar var. Dolayısıyla aslında bunların her birini yetişkinlere ulaştırdığımızda e, yetişkinlerin bu sorunların çözümüyle ilgili ilk önce düşünmeleri daha sonra da harekete geçmeleri gerekiyor. Dolayısıyla... Özellikle çocuklardan aldığımız görüşler çok çarpıcı, çok yaratıcı, sizin de söylediğiniz, zaman, söylediğiniz gibi bazen eğlenceli olduğu için e, tabii ki bunlar yetişkinleri etkiliyor ve dolayısıyla yetişkinleri harekete geçirebilecek bir gücü sağlıyor. Ama bence e, yani genellikle bazı yetişkinler bunları yapmak istemiyorlar, kendi çocuklarına istediklerini yapmak istemiyorlar. Evet çok doğru düşünüyorsun. Bunun içinde galiba yapmamız gereken o yetişkinlere biraz daha bilgilendirici eğitimler vermek. Yani ilk önce öğrenmek neden yapmak istemiyorlar? Belki yanlış bildikleri bir şeyler var annelerin, babaların. Bunu daha sonra değiştirmek için neler yapabiliriz? Bu konuda çeşitli uzmanlar var. Eğitim almış psikologlar var, sosyal hizmet uzmanları var, aile danışmanları var. Bunlar belki bu konularda ailelerin davranışlarını değiştirecek neler yapabiliriz ile ilgili bilgi verebilirler ailelere. Bu sayede o çocuklarını dinlemek istemeyen ve onların yapmak istediklerini doğru bulmayan ailelerin yanlış düşünceleri varsa bu şekilde değiştirebiliriz. Ee, az önce söylerken siz aklıma takıldı da bu para konuları, para sıkıntıları çocuklarını ne gibi etkiliyor? İlk olarak paraya çocuk da olsak, yetişkin de olsak her insanın ihtiyacı var. Çünkü... Beslenmemizi sağlamamız gerekiyor. Beslenmenin ötesinde diğer ihtiyaçlarımız var. Barınma ihtiyacımız var. Isınma ihtiyacımız var kış geldiğinde. Bunun dışında okul eğitim giderlerimiz söz konusu oluyor. Ve çocuk olmak bir sadece bunlardan ibaret değil. Eğlenme, keyifli vakit geçirmek için de çeşitli şekillerde paraya ihtiyacımız oluyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de başta olmak üzere tüm dünyadaki devletler çocukların bütün bu eğitim, barınma, gelişme boş vaktini eğlenceli bir şekilde değerlendirme hakkı olduğunu söylüyor ve hukuki olarak da bunu yapmaları gerekiyor. Bunun yapılması için belli maddi koşulların, parasal koşulların da sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla çocukların gelişiminin çok önemli ve doğru biçimde ilerlemesi için maddi düzeyde çocukların belli sınır içinde doyurulması gerekiyor. Tabii bu sadece çocuklarla yetişkinlerin hemen başarabilecekleri bir konu değil elbette. Ülkenin ekonomik durumuyla da ilgili ama şunu çok rahat söyleyebiliriz ki en azından çocukların minimum ihtiyaçlarının giderebileceği bir maddi imkan sağlama sürekli olarak gerçekleştirilmeli çocuklar için. Peki çocukların gündemi girişiminin gelecekteki planları nelerdir? Bir örnekle başlayabilirim bunu cevaplamaya. Bu sene için planladığımız bir çalışma var. Bir yıl sürecek bir çalışma bu. Geçtiğimiz sene çocukların gündeminde neler var merak ettik ve bunun cevaplarını aldık. Bu sene biraz daha genç diye nitelendirebileceğimiz 13-14 yaşla 18 yaş arasındaki çocukların ve gençlerin gündemlerinde neler olduğunu merak ettiğimiz için şöyle bir çalışma planladık. Çeşitli maddi, ekonomik ve başarı durumlarından farklı kesimlerdeki 3 lisede gençlerle haftalık olarak bir araya geleceğiz ve gençlerin hangi sorunları olduğunu konuşacağız. Bu sorunlar nelerden kaynaklanıyor olabilir daha sonra sorunları net bir biçimde belirledikten sonra da peki bu sorunları çözmek için neler yapabiliriz? Bunu tamamen aslında bir araya geldiğimiz çocukların ve gençlerin yapması için biz girişim üyeleri olarak sadece destek olacağız onlara. Bütün çalışmaları onlar gerçekleştirecekler ve bu çalışmalar sene sonuna doğru yani okul dönemi olarak düşünürsek Mayıs ayı gibi Ankara'da geniş katılımlı mümkünse Politikacıları, milletvekilleri de davet ederek, çocuk alanında çalışan uzmanları, sivil toplum kuruluşlarını ve e, basın mensuplarını da çağırarak e, geniş katılımlı bir Türkiye'de gençlerin sorunları ve çözüm önerileri e, paneli düzenlemek gibi bir fikrimiz var. E, bu somut bir örnekti. Bunun dışında bundan sonra yapacağımız çalışmalar e, Türkiye'de çocuk politikasının e, oluşturulması için Çocuklarla birlikte aktif olarak bu sorun tespiti ve çözüm önerileri tespit araştırmalarını daha da genişletmek. Ee, geçen sene yaptığımız 350 çocukla görüşmenin yetmediğini tabii ki biliyoruz. Daha farklı kesimlere de ulaşmaya çalışmak. Ee, ve onların da görüşlerini alarak Türkiye'de nasıl bir politika hazırlanabilir bununla ilgili bir öneri e, oluşturmak bir diğer e, çalışma planımız. Programımızın. Sonuna yaklaşıyoruz. Çocukların gündemi girişime olarak sizin bize sormak istediğiniz ya da eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? İlk olarak girişimimize... Ve çocukların görüşlerine daha fazla yer verme şansı tanıdığınız için bize çok teşekkür ederim ben girişimimiz adına. Bununla birlikte aslında evet size sormak istediğim bir soru var. Bir süredir bu programı yaptığınızı biliyorum İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimin dolayısıyla. Hı hı. Özellikle öğrenmek istediğim bu radyo programı başladığından bugüne kadar... Hayatınızda nasıl bir değişiklik oldu? Siz radyo programına katılanlardan, radyo programı hazırlamaktan neler öğrendiniz bunları merak ediyorum. Ben aslında zaten böyle bir program yapmayı çok istiyordum. Ve bir gün böyle bu fırsatı yakaladım ve böyle bir programa başladım. Aslında bu konuda hayatımda... Ee, yeni yeni şeyler öğrenmeye başladım. Arkadaşlar edindim. Ee, yani başka bir şey aslında pek olmadı ama. Ee, ben de yani böyle bir program yapmak istiyordum. Zaten biz bu programa katılmasaydık da kendimiz kardeşimle aramızda bir program yapacaktık. Bu programa girdiğimden beri de çocuklar hakkında yani kendi hakkımda ve başka çocuklar hakkında bir sürü şeyler öğrendim. Yeni arkadaşlar edindim. Ve böyle bunu bu, bu programı yapmaktan da zevk duyuyorum ben. Ee, evet, bu hafta da Söz Güç'ün programının sonuna geldik. Çocukların gündemi girişiminden Sedat Yağcıoğlu'na ve çocukların gündemine önem vererek bu, bunu kamuoyu ile paylaşan bu girişime çocuklar olarak çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Sedat Bey. İyi günler, ben teşekkür ediyorum. Buradan büyükleri sesleniyoruz. Çocukların fikirlerine, istedikli, isteklerine ve ihtiyaçlarına bakmadan bizim yerimize karar vermeyin. Ve her haftaki küçük hatırlatmamızı yaparak sözlerime son veriyorum. Söz Küçüğün radyo programı hakkındaki yorumlarınızı ve sorularınızı sözküçüğün at gmail.com adresine gönderirseniz çok seviniriz. Gelecek haftaki Söz Küçüğüm programında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.